İzahı 1- Günahları terk etmekle ve farzları yerine getirmekle aklı buluruz. 2- Nafile ibadetler yapmakla dünyanın aklını buluruz. 3- Allah'a yakınlıkla dünya ve ahirette aziz oluruz. İnsanda akıl da var, şehvet de vardır. Şehvet nefstedir. Şehvetini öldüren şerefini ihya etmiştir. Zira melekler, Şehvetsiz akıldan, hayvanlar akılsız şehvetten, insan oğlu da her ikisinden meydana gelmiştir. Aklı şehvetine galip olan melekten hayırlı, şehveti aklına galip olan da hayvandan daha şerlidir. Bunun için insanın en cesaretlisi şehvetini öldürendir denilmiştir. Dima, kalbe de nefse de alettir. İkisine de harp meydanıdır.